sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açtık. Muhterem müminler samimiyetle ve hulusla söylüyorum ömürlerimize ömür eklesek durmadan fahri kainatın güzel sıfatları ulvi ve ilahi vasıflarından hasletlerinden söz etsek ve konuşsak Onarufnul Fariz'un dediği gibi zaman biter de onun güzel vasıfları bitmez. Rabbimizden niyaz ediyoruz acizimizle, hadsizliğimizle ve fakat gayreti imani yeminimizle yaptığımız şu konuşmaları ebedi saadet ve kurtuluşumuza vesile kılsın diyorum inşallahu teala. <Gülüyor> muhterem müslümanlar dersimin serlavhasını tezhin eden ayet-i kerimeye geçen derste birinci fıkrasına mana vermiştim teberrüken tekrar mana veriyorum Peygamberimiz zişan efendimizi bugün kendi öz hasletleri şiarı ve sünnetiyle tanımaya çalışacağız inşallah farklı olarak Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde e, Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira Ey nebi zişanımız Ey peygamberi ali burhanımız seni biz insanlığa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 ''Siz daha tatlı okursunuz, ne olur siz rütfedin de biz dinleyelim.'' diyor cevap olarak. Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki, ''Ya Abdallah ben dinlemekten daha çok zevk alırım.'' Muhtelam Müslümanlar burada şöyle bir latif mana var. ''Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetim bişehidin ve ci'nâ bike alâ haulâi şehidâ.'' Ayet Cellesine geldim diyor. Feki feiza cinna min kulli ummetin bişehidin ve cinna bik ala ha'ula'i şehida. Ayetine geldim. Resul-i tarafına şöyle mübarek yüzüne bir baktım diyor. Gözünden inci gibi müstemir yaşlar dökülüyordu diyor. Muhterem Müslümanlar ayet Üzerinde durduğumuz mana için şöyle buyuruyorlar bakınız: Fekipe izacina min Kulli ümmetin bir şehidin, ya Muhammed, her ümmet için o gündeki mahşerde bir şahit getireceğiz. Bu şahitlerin de şahadeti üzerine vajina bike alahe ula şehida en son senin. Şahitliğin ve şahadetinle mühürleyeceğiz ya Muhammed. O gün nasıl gündür biliyor musun? Allahu Zülcelal Habibine böyle hitap ediyor. Peygamber Efendimiz bu manayı tezekkür, tefekkür, o alemi tekayyülün içerisinde şarıl şarıl gözyaşlarıyla mevla mevlai Müteal'ine şükürlerle meşgul idi diyor. Rabbim o günde bizi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 Yüz yıllar bin yılların medeniyet asırlarını kendine göre hafif görerek kendi yaptığını daha çok beğenenleri ateşle ve cehennemle azap ve ikapla korkutasın diye nezir olarak gönderdik ya Muhammed. Muhterem Müslümanlar her dersimizde hemen hemen temas ediyoruz az da olsa günümüz günümüz cidden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 cüzbe Kur'an ziisten, Hazreti Kur'an'ın dışında İslami hayat düşünülemez diyor. <gülüyor> Müslümanlar, ibadet ve taatımızda, ahlak, inanç ve edebimizde, adab-ı muaşeretimizde, içtimai yaşantımızda, evdeki adetlerimiz ve hayatiyetimizde, muamelatımız ve alışverişimizde vatan sevgisi, bayrak ve sancak sevgisinde ve hakeza ve hakeza bütün işlerimizde sıkı sarılacağımız şey Hazreti Kur'an muhterem Müslümanlar Evet. Hazreti Kur'an evet. Filozof, dev şair öyle diyor. Kur'ansız İslami hayat yok diyor. E bunların halini olacak Onları Allahu Zülcelal'e havale ediyoruz muhterem üm Ya Peygamber Efendimiz için ayet-i celle devam ederek şöyle buyuruyor bakınız. "Vedaiyen ilallahi iznihi ve sirajan münira. Ya Muhammed Allah'ın izniyle bütün bir insanlık ve beşeriyeti sadece kavmi Arabu değil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 Müslümanlar çok bahtiyarız. Çok çok çok neşeli olmak lazım, olmamız lazım. Çok vahtiyarız. Cenab-ı Halikü Zülcelal bizi o peygambere ümmet kılmıştır elhamdülillahi teala. Son peygamber peygamberler peygamberi hatta Suyuti ve emsali bazı muhaddiklərə göre meleklerin de peygamberi sadece insanlar ve cinlerin değil sadece Resulullah (s.a.v.)'in değil melekler ve cinlerden insanlar ve cinlerden sonra meleklerin de peygamberi. Muhtememinler burada şöyle bir latife ifade edeyim size bakınız. Cebrail Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam şeytanın barigahı mecd-i uluhiyetten lanetle tardı gününden itibaren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 مَزَلَ بِهِ ruhul emin ayeti kerimesi nazil oluyor. Kur'an-ı Kerim'i ruhul emin olan Cibril vasıtasıyla Allahu Zülcelal Muhammed'ine, Habib'ine göndermiştir diye buyuruyor. Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam o gün tebessüm ediyor, gülüyor Peygamber Efendimiz'e karşı. Rasul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri soruyor.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 Cenabı ı halık -ı Zülcelal ki Suyuti'ye göre arz üzerinde 80 bin sene ibadet ettikten sonra Kurtubu'yu tefsirinde kaydediyor. Hemen hemen altında secde etmediği ağaç kalmadı yeryüzünde diyor. O zaman ismi Azazil idi. O zaman ismi Azazil idi. 80 bin sene arz üzerinde ibadet etti diyor Azazil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 Burada şöyle bir tembihi yapmak istiyorum. <gülüyor> Onun için Adem oğlunun şiddetle düşmanıdır. Sakın ola ki şeytana uymayalım inşallah. <gülüyor> Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şeytan sizin düşmanınızdır. Onu sakın dost bilmeyin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 Muhterem Müslümanlar, bir şem'a, bir kandil, bir avize düşündünüz ki kainatın tavanına asılmış alemde ne mağara, ne ev, ne hucurat, ne büyüt hiçbir yerde karanlık kalmıyor. Ağaçların, kayaların gölgesi bile nurla aydınlanıyor. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bütün kainatı böylece aydınlatmaya memur bir nur, bir güneş, bir ziya bir ışık olarak, bir avize, bir kandil olarak gönderdiğini Cenabı Hak bu beyan ediyor. Muhtemelen Müslümanlar hatta bütün peygamberler bir nurdur ya efendim. Hazreti Adem'den itibaren 124.000 enbiya bütün peygamberler bir nurdur ya, birer nurdur. Fakat bu nurun, bu nurların nurun nereden geldiğini memomu bu şöyle işaret ediyor bakınız kasideyi gürdesinde ve kullu ayin ater <gülüyor> ruslul kiramu biha fe inma min nurihi bihim fe innehu şemsu fadlin hum kolativuha yuzhirna anvari 124 bin peygamber ki ayrı ayrı mucizelerle geldiler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 bazıları fahrüddin Irakiye, bazılar bazıları İbn-ül Farza nispet ederler. ve وَاِنْ كُنْ تُبْ لَاَدَمْ سُورَةً böyle diyor Peygamber Efendimiz'in kendi ağasından Fahrüddin-i Ve وَاِنِّي وَاِنْ كُنْ تُبْ لَاَدَمْ سُورَةً Ya Rab, ben her ne kadar Hazreti Adem'in zürriyetinden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 bütün enbiyanın evveli bisette ve vazifede hatemül enbiyadır bütün enbiyal listesinin mührüdür hatemidir sonudur Rabbi Zül Celalimiz nuru içerisinde yaşayıp mahşerde şefaatine ermeyi cümlemiz için mukadder kılsın Teala. muhterem müslümanlar <gülüyor> namuk kemal müftiliğim devresinde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 Ben seneler evvel derste söylemiştim, bantlarda kayıtlı muhtemel Müslümanlar. Benim Abdurrahman İmam e giderken, orta kısmına onlar kompozisyon falan diyorlar. Bir yazı, bir mazuda bir yazı hazırlıyor talebe. Hoca onu tetkik ediyor, not veriyor. Abdurrahman ve o arada ben bir iki cümle yazdırmışım. Oğlum araya şu cümleyi de koyu ver diye. Türkçe hocası, Türkçe hocası alıyor, okuyor. Abdurrahman diyor, şuradan şuraya kadar bu cümleler babayım diyor, senin, senin sözün lafın değil diyor bu cümleler. Ya muhterem Müslümanlar! Ya! Ya! Bu memleketi kurtaranlar memleketin evladını bu hale getirmişler. Yani ecdadımızın dilini ve eserini ve kitabını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 Muhterem Cenab-ı Hak bizi asil ecdadımıza layık torunlar kılsın inşallahü teala. Matbuatta muhterem Müslümanlar, matbuatta bugünlerde zaman zaman görüyorsunuz gazetelerde Ayasofya Camii, Ayasofya Camii falan lafı ya ya yahut ya İstanbul beni veya ben İstanbul'u alırım diyen Koca Fatih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 ''Ya Rabbi, bu memleket için hayırlı hizmet etmek isteyenleri arşına kadar yaşart, bu, bu necip milletin evladına İslam ve Kur'an'ın gerçek şuurunu bahşet.'' diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Bakınız Nam-ı ne diyor, hadim şirk olan Diyanetime, eylerin bin yemeğin bu, bu davada.''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 fakat Arşe ve Allah'a inanan benim ruhum mesabesinde. Duyuyor musunuz Kapı Caminin muhterem cemaati? Ağrı Dağının tepesinde efendim, hayvanlara yem veren köylü kardeşim, eğer Hazreti Muhammed'in ümmeti ise, Hazreti Kur'an'ın yolunda ise eğer benim bedenimde ruhum mesabesinde kuzur huzurunuzda, vallahi ve billahi diyorum, bu davaya tez düşen, babam olsa, kardeşim olsa, sülbümden gelen evladım dahi olsa, ashab Bedir için Hz. Ömer'in dediğini diyorum, zerre kadar onunla bir münasebet ve sevgimin olması mümkün değil. Onun için, Müslüman var. اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ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 Akıl indinde müstehîl oldu. Mustafa'nın naziri her hercağda bir Muhammed dahi ederdi zuhur, beşeriyet olaydı Mevla'da. Ya Rab! Akıl indinde Mustafa'nın naziri benzeri ikinci bir Muhammed Mustafa daha müstehildir, mümtenidir, tek peygamberdir, ahir zaman nebisidir. Öyle biri daha düşünlemez. Belki zuhur ederdi ama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 Peygamberizi İshan Efendimizi tanıtırken bakınız, lauzeyi mudahere, lauzeyi mudahere, kubeyi hadranın böyle altı, demir parmakçaklar, pirinç parmakçakların üzerinde ah ahşap levhalar var. Dört, dört tarafı bu ahşap levhaların üzerine bu beyitler muhterem müslümanlar yazılarak, bu beytler yazılarak tezyin edilmiş. Bugüne kadar da o ahşap levhalar indirilmemiş. Birinci, birinci Sultan Abdülhamid merhumun Peygamberi Zişan Efendimiz'e metiyesi Muhtemem Yani Osmanlı Sultanlarından son ikinci Abdülhamid değil, birinci Abdülhamid merhumun, evet,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 Rabbul cemal taala Allahu haliquhu. Hepsini okumam mümkün değil. Bir beytini okuyacağım. Muhterem Müslümanlar, asıl geçeceğim, hadis-i şerifte geçeceğim. Rabbul cemal taala Allahu haliquhu. Fe mislihu fi cemil halqi lem Cemal, cemal Rabbi Allahu Zülcelal, Muhammed'in haliki olarak ne yüce mevladır, ne ali haliktir diyor öyle bir Muhammed'i yaratmış ki Femis lehu fi cemi'l halk lam ecdi ya rab. Femis lehu fi cemi'l halk lam Onun benzeri bütün halk içerisinde, beni beşer içerisinde Hazreti Adem'den bugüne kadar mislini bir daha görmedim diyor. Mütermimiler <Gülüyor> dudaklarımız bu nebi-i şah'ın mübarek ayak izlerindedir. Yüce Rabbimiz Yüce Rabbimiz kerem buyursun, lütfetsin inşâAllah-u Birçok seferlerimizle, Rabbimizin kerem ve lütfi ile inşallah mescidi saadetinde yürüdüğü topraklara yanaklarımızı koymayı Rabbimiz mukadder kılsın inşallah. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar, izi ve ayağının izindeki toprakların kıymeti deyince, benim Abdurrahman, Konyalılar'ın genç hocası, benim Abdurrahman, bukhari Şerif'ten çıkarmış. Hani ben size, daha evvelki dersimde Osmanlı şairinden naklen söylemiştim ya, gubar payine almam cihanı ya Allah ''Değişme yine heft asumanı ya Rasulallah'' diyor ya şair. Neydi o? Delikanlı, hadi bakayım. Hı? Türkçe yahu, dedeyin dili. ''Gubarı payine almam cihanı ya Rasulallah'' ''Ayağın tozuna cihanı almam ya Rasulallah'' ''Değişmem, değişmem yine heft asumanı ya Rasulallah'' ''Sakalıyın bir tek teline yedi kat gökleri verseler değişmem ya Rasulallah'' bukhari Şerif muhterem Müslümanlar, ibareyi olduğu gibi okuyorum. <gülhet> <Kultu li abidete> İbn Sirin قال: قُلْتُ الْعَابِدَةَ İbn Sirin meşhur rüya tabircisi. Selef'te Hasan el-Basri gibi şahlanan büyük ilim adamlarından biri yüce Rabbimiz şefaatlerine mazhar inşallahu uh teala. Evet. "İndena min şehrin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem asabnahu min qibli Enes ev min qibli ehli el-Enes"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 Buradaki la la mu kasemdir. Vallahi diyor Rabbime kasem ederim ki Resulullah'ın mihyeyi saadetinden bir şaranın, bir kılın nezdimizde bulunması ehabbu ileyye mine dünya ve mafiha bizim için dünya ve içindekilerden daha evlâ ve bahtoldur diyor. Ee, İçinizde İkinizde yaş itibariyle benimle beraber olan benden yaşlı olanlarınız var. Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız bilhassa Piri Paşa'dayken mübarek gecelerde mübarek eliyle sakalı şerifin sandukasını minberin yukarısından binlerce kişiyle salatu selamlarla indirilir ve birkaç saat salatu selamlar birkaç bin cemaatle devam eder. Lihye-i Saadet-i Muhammed'i saygıyla ve gözyaşlarıyla öpülür, yanaklar sürülür ve çekilir taziyimle. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'in hayatında elini öpmek şirktir diyebilir mi bir adam? Haşa! Tekbilü'l-yet hiye'l-musafaha Riyazu ı Salihin'de Riyazu Salihin'de Yemen'den heyet geldi diyor. Yemen'den geldi. heyet geldi.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 Bu levhalardan biri neymiş? رَبُّ الْجَمَالِ تَعَلَى اللّٰهُ خَالِقُهُ فَمِثْلَهُ ف۪ي جَم۪يلْ خَالْقِ لَمْ اَجِدِ Öyle diyor, Abdülhamid merhum. Rabbimiz mahşerde bizi onlarla, dedelerimizle haşretsin Teala. Güzellik Rabbisi. Güzellik Rabbisi. Taala اللّٰهُ خَالِقُهُ Muhterem Müslümanlar, burada ikinci manada şöyle.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 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin yaratılışı, mümtaz vasfı, ahlakı ve sünneti Hazreti Ali'yi soruyor. Sizi tekayyül eden hangi sıfatlarınız da sizi anlasın ya Resulallah? Sizi nasıl tekayyül etsin? Şiarınız nedir? Mümtaz vasıflarınız nelerdir? Siz nasıl bir Muhammed'siniz ya Resulallah? Peygamber Efendimizin cevabı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 İbni Abbas tefsirine bakınız İlla li yarifulla Sultanül Müfessir'in İbni Abbas sezretleri illa li yarifulla tefsir buyurmuşlar Ben insanlar ve cinleri Hiç bir şey için değil Marifetullah'ı Tahsil etsinler Allah'ı bilsinler Diye yarattım diyor Tabi Allah'ı bilen Resul'ünde bilecek Men yutu irrasule fekat etaa Allah Men yutu irrasule Fakat etaa Allah eğer Rasûle itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Seni... Seni yol kesici, seni zalim seni... Kur'an-ı Kerim'i alıp Rasulullahı dışlamak isteyenler var memleketimizde muhterem Müslümanlar. Ya, Allah Rasûlü'ne gelen ki Rasulullah olmasa Kur'an olur muydu alemde? Allah Resulüne gelen Kur'an-ı Kerim'i güya, güya, Libya'nın başındaki Don Kişot gibi veya tarihte olduğu gibi Mekke'de nazil olan ayetler duaya dairdir, kabul ederiz, Medine'de nazil olan ayetler ahkama dairdir, kabul edemeyiz diyenlerin kuyrukları bunlar muhtelam emirler. Efe <gülüyor> tüminune <gülüyor> bi bazı kitabı ve tekfirune bi bazı. Kur'an-ı Kerim böyle diyor: "Yavrular, eğer bazı kitablara iman ediyor, bazılarına küfr ediyorsanız, Kur'an-ı Hakîm'in bazılarına inanıyor, bazılarını küfranda, inkarda mı buluyorsunuz?" diyor Cenab-ı halik Zülcelal. "Hayır. Bütün külliyatıyla Hazreti Kur'an'ı bütün varlığımızla kucaklayacağız." Evet. Sonra Sahibul Kur'an, Hazreti Fakhrü'rüsül sallallahu aleyhi ve sellem. Madem yaratılışın gayesi marifetmiş, Kur'an-ı Kerim'de Rabbi Zülcelal böyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz de kendisini tarif ederken böyle buyuruyorlar. El-Marifetü Reis-i Marifetullah sermayemdir. Ya! Muhterem Müslümanlar! Dağ başında olsa, çöl ortasında olsa, Sibirya'da olsa, buz denizlerinde yaşasa,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 Peygamber Efendimiz'e de inanacak Resulü Zişan'ın emrettiklerini faraiz ve şeriatın emirlerini tatbik edecek haramlardan sakınacak ancak o vakit cennete girer Rabbimiz gönüllerimizi marifetullah ile tezyin buyursun inşallah evet. Muhterem müminler tabi marifetullah Allah bilgisi herkesin kalbinde dikkat buyurunuz herkesin kalbinde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 المرء مع e'habbe احب المرء مع من احب diye radyoda şerifte yuhşarul mar'u ma'a men ehabbe. kişi mahşerde sevdikleriyle beraber haşr olunacak Allah'ı seviyoruz Peygamber'ini ve bütün enbiyayı seviyoruz Ashab-ı Kiramı seviyoruz. Selefi salihini seviyoruz. Cüneydi Bağdadileri, Bayezid Basami'leri, Şahı Nahşi bendleri, muhterem Müslümanlar, Muhyiddin Arabileri, Hacı Bayram-ı Velileri, Mevlana Celaleddin Rumiileri Ah Şemseddinleri, Sultan Fatihleri, Sultan Kanunileri, Sadreddini Konevileri, İmam-ı Bevileri, Abdullah-ı ve hakeza ve hakeza ve hekede. Rabbim kapı camiinin şu birkaç bin cemaatinin huzurunda şahit ol. Âlemde senin sevdiğin herkesi seviyoruz. Senin buğz ettiklerine de aşırı derecede buğz ediyoruz. Tamam mı Müslümanlar? Seni... Ya hocam böldün be! Estağfurullah el -azim. Estağfurullah el -azim. Estağfurullah el -azim. Ya! Şarkta, gardta, türkü, kürdü, taciki, boşunakı, o biri diğeri, siyahı beyazı, sarısı ahmeri, hepsi bizim için iman ve aşkla doluysa, sevdiğimiz bedenimizde ruhumuz mesabesinde kardeşlerimizdir. Biz onlarla beraberiz elhamdülillah etaben. Ama, ama alemlerin yüce Rabbi şahit olsun ve kapı caminin şu cemaati muhterem cemaate şahit olsun. Ulan sen bu dini mübini İslam'ın eşeğini kirletip kainatın fahrine karşı değil böyle yazmaklığın toz bile kondursan yüzünü tükürüyor, ebedi buz ediyorum sana. Evet. Yüce Rabbim, Yüce Rabbim elimizden tut, rahmetinle yardıga. ''Bizi mahşerde yalnız bırakma, sevdiklerinin içinde haşret bizi Allah'ım.'' <gülüyor> muhterem müminler, Peygamber Efendimiz devam ediyor. ''Marifetullah sermayemdir.'' dedikten sonra devam ediyor. ''Vel hubbu esâsî'' ''Sevgi dinimin esasıdır. ''Sevgi dinimin esasıdır. Dikkat ediyor musun muhterem Müslümanlar? Yani, geçen dersimde biraz işaret etmiştim. Rasulullah Habibullah'dır. Allah'ın sevgilisidir. Şu halde İslam dini, aşk ve sevgi dinidir. İslam dininde, sureti katiyyede tefrika yoktur, hizipçilik yoktur, çekişme yoktur, nemmamlık yoktur, gıybet yoktur, kovuculuk yoktur, onu bunu zemmetmek yoktur, yoktur yoktur. Yani...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 Resul-ü huzurunda yetimden bahsedildi. Resul-ü huzurunda yetimden bahsedildi. Peygamber-i Zişan Efendimiz buyurdular ki, bir kimse tebessümle yetimin yüzüne baksa, Müslümanlar, Kabı Camii'nin muhterem cemaati, bir kimse sevgiyle, merhametle yetimin yüzüne baksa ve yetimin başını şöyle okşasa,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 İşte bu rejimin getirdiği vasat ve ortam bu işte bakınız. 100 yıllarca beraber yaşamış memleket evladı, sitenlerle, tomsonlarla, makinalarla birbirini öldürüyor. Evet. Sistemin getirdiği bu işte. Halbuki ise, halbuki ise İslam peygamberi böyle buyuruyordu. Ya efader la tahqanna minel ma'ruf şey'en ve lev entelqa haken talik kurban olduğum İslam. Ya Ebader, la tahranne minel marufi şey'en. ve güzellikten en azını dahi hakır gör, görme. Küçük görme Ya Ebader. Velev ki çarşıya giderken veya gelirken yolda bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi olsa. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhterem Müslümanlar,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 İyiliktir, güzelliktir. Peygamber Efendimiz bunu dahi küçük görmeye bazer Ebu Azer, buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem azadetleri. Muhterem müminler, zaman zaman söylüyorum, 48 senedir kürsiden Konyalıyı, Dünyalıyı, Türkiye'de aşağı yukarı bantlarımın girmediği, atımızın ayak izi olmayan yer yok hemen hemen. Ta Hollandalara Kabe'nin karşısına varıncaya kadar, konuşmalar ve dersler, Elhamdülillah Teâlâ arzın merkezine kadar yürümüş durumda. Bütün bu davetlerimizde istediğimiz İslam'ın, İslam'ın bu kardeşliğidir, bu sevgisidir, bu vahdettir, bu parıltıdır, bu nurdur Allah'ın inayetiyle. Şu halde, şu halde sevişeceğiz, kaynaşacağız, kucaklaşacağız,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 garbın ithalidir. Tefrikalar bize garbın ithalidir. Hatta ırkçılık, ırkçılık belası bile garbın ithalidir. Bu milletin vahdetini bozup saflarını koparmak için Halbuki Kur'an-ı Kerim ve شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا inne اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ diyor. Biz sizi ...büyük büyük vilayetlere, küçük küçük ilçeler ve köylere ayırdı ki... ...birbiriyle tanışıp, sevişip, kucaklaşasınız... ...vahdet-i İslam'ı edesiniz diye... ...fakat bilesiniz ki buyuruyor Cenab-ı Hak... İnne ekramakum indallahi etkakum. ...sizin içinizde en seçkininiz, en çok mütteki olanınızdır. Ve Arafat... ...ve Arafat... ...fahri kainat. Fahri Kainat Devesi'nin üzerinde Veda Hutbesi Veda Hutbesinden yeni tabirle bir pasaj bir cümle böyle Ela la fadl li aradin ala ajmin ve la li ajmin ala ala aradin ve li ahmar ala asmat ve la li eswada ala ahmar İnne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 ben şurada saf tuta, saf tutmuşum namaz kılıyorum. Ta geride bir arkadaşımız öksürüyor <gülüyor> diye ha bizim Hüseyin'de var diyorum. Emin olun böyle. Sen tonaçların tonu, tonajlarında seslerin birbirine farkına bakıldığı zaman dahi sanki Mevla 6,5 milyara ayrı kudret levhası olarak ayrı istidat vermiştir, ayrı güç vermiştir. ha <gülüyor> Biz bu Allah'a kuluz. Yahu bir de çalım edeyim mi Müslümanlar var? Müslümanlar ne dersiniz son söz? Yani hocalar biraz çalımlı olur tabii. Dervişler gibi böyle pek mütevazı olamıyoruz. Allah bizi affetsin inşallah. teala. Bir de çalım edeyim mi size? Bu Allah'a kul olduğumuz için ezzetliyiz ve aziziz elhamdülillah. teala.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 tamam mı Müslümanlar i̇yâkena, sözü böyle kesiyorum abudu ve ancak sana ibadet eder sana baş kırar sana bel eğer senin huzurunda secde eder ve yardımı ancak senden bekleriz istihar ederiz senden Avni inayet sendendir Rabbim diyoruz ve bu halde böylece güzel güzel yaşayacağız kardeş olacağız seveceğiz sevdireceğiz inşallah bir ruh haleti içerisinde halatın lifleri gibi muhterem Müslümanlar hani binlerce lif böyle bükülünce bir halat meydana geliyor 200 bin, 300 bin tonluk şirefleri sahile rıftıma böyle çekip bağladığında devinemiyor artık bunun gibi bütün davalarda böyle bir vahdeti İslami'yi Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah sallu ala rasulina muhammed buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulü kelimeyi i tayyib -i, -i, mübarekesiyle mevla cümlemize çene kapalmalar nasibu mukadder eyleye hakkı hak, hak bilüp hatta hakkı ıttıbak batılı batılı bilüp batıldan iştina beleyen zümreyi salihine mevla cümlemize ilhak eyleye Şeriatı, Garra'yı, Ahmediye'yi, Muhammediye'yi, Mustafa Bey'e temessük ve itibarlarımızı yevmen fe yevma müzdad eyleye. Amin. Cennet vatanımız ve bütün alemi i İslam'ı belalar, felaketler, musibetler hele düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye. Amin. Cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet, nimet, ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleyelim. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasufun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin al Fatiha